Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu kulu ve resulüdür. Bundan sonra sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan çıkarılan her şey bidattir ve her bidat daralet, her daralette de ta ateştedir. Kardeşlerim mealimizi okumaya devam ediyoruz. Bu akşam... Hicr suresine inşallah teala başlayacağız Hicr suresi 99 ayet 87'si Medine'de diğerleri Mekke'de huzurda olmuş Hicr bir yer adı 80 ila 84. ayetlerde bu yerden yani Hicr'den bahsedildiği için sureye bu ad verilmiştir başlayalım inşallah Bismillahirrahmanirrahim Elif Lamra Bunlar, kitabın ve apaçık bir Kur'an'ın ayetleridir. İnkar edenler zaman zaman keşke biz de Müslüman olsaydık diye arzu ederler. Onları bırak, yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalaya dursun. Kötü sonucu yakında bilecekler. Helak ettiğimiz hiçbir ülke yoktur ki hakkında bizce bilinen bir yazgı olmasın. Hiçbir millet, ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez. Dediler ki, ey kendisine Kur'an indirilen Muhammed, sen mutlaka bir mecnusun. Eğer doğru söyleyenlerden idiysen bize melekleri getirmeliydin. Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman onlara mühlet verilmez. Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik. E, elbette onu yine biz koruyacağız. Andolsun senden önceki milletler arasında da elçiler gönderdik. Onlara bir peygamber gelmeye dursun, hemen onunla alay ederlerdi. İşte biz böylece onu yani inkarcılığı suçluların kalplerine sokarız. Öncekilerin başına gelenlerden ders almaları gerekirken, onlar hala buna yani Kur'an'a inanmıyorlar mı? Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar yine de gözlerimiz boyandı, daha doğrusu bize büyük yapılmıştır derler. Andolsun biz gökte bir takım burçlar yarattık ve seyredenler için onu süsledik. Onları taşlanmış her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı eden Müsnesna, onun da peşine açık bir alev sütunu düşmüştür. Yeri uzatıp yaydık. Orada sabit dağlar yerleştirdik. Yine orada miktarı ve ölçüsü belirli olan şeyler bitirdik. Orada hem sizin için, hem de rızıkları size ait olmayanlar için gerekli geçim vasıtaları yarattık. Her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belli bir ölçüye indiririz. ölçüyle indiririz. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirdik de onunla su ihtiyacınızı karşıladık. Biz bunları yapmasaydık siz onu suyu depolayamazsınız. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz ve her şeye biz varis oluruz. Andolsun biz sizden önce gelip geçenleri de biliriz, geri kalanları da biliriz. Şüphesiz Rabbin onları kıyamete toplayacaktır. Çünkü o hakimdir, alimdir. Andolsun biz insanı pişmiş kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere demişti ki, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara bir balçıktan bir insan yaratacağım. Ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman siz hemen onun için secdeye kafanı Meleklerin hepsi de hemen secde ettiler. Fakat iblis hariç. O secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı. Allah ey iblis, secde edenlerle beraber olmayışının sebebi nedir? dedi. İblis, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattığım bir insana secde edecek değilim, dedi. Allah şöyle buyurdu, öyleyse oradan çık, artık kovuldun. Muhakkak ki kıyamet gününe kadar lanet senin üzerine olacaktır. İblis, Rabbim, öyleyse varlıkların tekrar dirileceği güne kadar bana mühlet ver, dedi. Allah, ''Sen bilinen bir vakte kadar kendilerine mühlet verilenlerdensin.'' buyurdu. İblis dedi ki, ''Rabbim, beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım. Ancak onlardan ihlaslı kulların müstesna.'' Allah şöyle buyurdu, ''İşte bana varan dost doğru yol mudur?'' ''Şüphesiz kullarımın üzerinde senin bir hakimiyetin yoktur.'' Ancak azgınlardan sana uyanlar müstesna. Muhakkak cehennem onların hepsine vadoğundan yerdir. Cehennemin yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer grup ayrılmıştır. Allah'ın azabından korkup rahmetine sığınan takva sahipleri mutlaka cennetlerde ve pınar başlarında olacaklardır. Oraya emniyet ve selametle girin dendir onlara. Biz onların gönüllerindeki kiğini söküp attık. Onlar artık köşkler üzerinde karşı karşı oturan kardeşler olacaklar. Onlara orada hiçbir yorgunluk gelmeyecek ve onlar oradan çıkarılmayacaklardır. devam edelim inşallah. Muzdeleninle şeytanı öreceğim Bismillahirrahmanirrahim. Biz onların gönüllerindeki kini söküp attık. Yani cennete giren Müslümanlar için. Onlar artık köşkler üzerinde karşı karşıya oturan kardeşler olacaklar. Onlara orada hiçbir yorgunluk gelmeyecek ve onlar oradan çıkarılmayacaklar. Resulüm kullarıma benim çok bağışlayıcı ve pek esirgici olduğumu haber var. Benim azabım elem verici, benim azabımın elem verici bir azap olduğunu da bildir. Onlara İbrahim'in misafirlerinden meleklerinden de haber var. Onun yanına girdikleri zaman selam dediler. İbrahim biz sizden çekiniyoruz dedi. Dediler ki korkma. Biz sana Bilgin bir oğul müjdeliyoruz. İbrahim, bana ihtiyarlık çökmesine rağmen beni müjdeliyor musunuz? Beni neyle müjdeliyorsunuz dedi. Sana gerçeği müjdeledim. Sakın ümitsizliğe düşenlerden olma dediler. İbrahim dedi ki, Rabbimin rahmetinden sapıklardan başka kim ümit keser? Ey elçiler, başka ne işiniz var dedi. Dediler ki, biz suçlu bir topluma yani onları helak etmeye gönderildik. Ancak Lut ailesi hariç, onların hepsini kurtaracağız. Fakat Lut'un karısı müstesna. biz onun geri kalanlardan olmasını takdir ettik. Elçiler Lut ailesine gelince, Lut onlara, hakikaten siz tanınmayan kimselersiniz dedi. Dediler ki, "Birakis, biz sana onların şüphe etmekte oldukları şeyi, yani azabı ve helakı getirdik. Sana gerçeği getirdik, biz hakikaten doğru söyleyenleriz. ''Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar. Sen de arkalarından yürü. Sizden hiç kimse sakın dönüp de ardına bakmasın. İstenen yere gidin. Ona yani Lut'a şu hükmümüzü vahyettik. Sabaha çıkarlarken mutlaka onların ardı kesilmiş olacaktır.'' Şehir halkı birbirlerini kutlayarak meleklerin yanına geldiler. Lut onlara ''Bunlar benim misafirimdir. Sakın beni utandırmayın.'' Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin dedi. Biz seni el alemin içine karışmaktan men etmemiş miydik dediler. Lut, işte kızlarım. Düşündüğünüzü yapacaksanız onlarla evlenin dedi. Resul'üm, hayatın hakkı için onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı. Güneş doğarken onları o korkunç ses yakaladı. Böylece ülkelerinin üstünü altına getirdik. Üzerlerine de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 Hicir halkı da Peygamberleri yalanlamıştı. Burada kardeşler Hicir Salih Peygamber'in kavminin yaşadığı bölgenin adı Semut kavmi diye de biliniyor. 81. Biz onlara mucizelerimizi vermiştik. Fakat onlardan yüz çevirmişlerdi. Onlar dağdan emniyet içinde kalacakları evler oyarlardı. Onları da Sabaha çıkarlarken o korkunç ses yakaladı. Kazanmakta oldukları şeyler onlardan hiçbir zararı savamadı. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. O saat yani kıyamet mutlaka gelecektir. Şimdilik onlara güzel muamele et. Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratan pek bilendir. Andolsun ki, Biz sana tekrarlanan yedi ayeti ve yüce Kur'an'ı verdik. Sakın onlardan bazı sınıflara verdiğimiz dünya malına göz dikme. Onlardan dolayı üzülme ve müminlere alçak gönüllü ol. De ki, şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım. Nitekim biz ko e komplo Kur'an'lara azabı indirmişizdir. Onlar Kur'an'ı tutarsız parçalar olarak nitelendirilenlere gelince... Rabbin hakkı için mutlaka onların hepsini yaptıklarından dolayı sorguya çekeceğiz. Sana emruluğunu açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir. Seninle alay edenlere karşı biz sana yeteriz. Onlar Allah ile beraber başka bir ilah edinenlerdir. Kimin doğru olduğunu yakında bilecekler.